şu dakikaya kadar kendimizi müziğin coşkusuna kaptırmıştık sevgili dinleyiciler. Artık toparlıyoruz yavaş yavaş çünkü hayatta başka coşkular, başka mutluluklar da var. Hepinize günaydın diyoruz. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de bir günaydın diyeyim. Nasıl terlemişim ya? Nasıl terlemişim yani 2 saattir dans, dans dans dans Öyledir ama hakikaten ben de arabada radyo yani biliyorsun radyoya geldim şarkıları koydum ondan sonra e, kızı okula bırakmaya gittim Dönüş yolunda dinledim arka arkaya güzel rock'n'roll dayadık Yani öyle bir şey bir de e, şey oldu ya yani sabah kalktım ben ya bu ne dedim ya hava buz gibi nasıl ısıtacağım kendimi falan derken buraya geldim böyle şu anda var ya yani inanılmaz ya Coşmuş gibisin ya. vallahi evet. coşmuş gibisin. E, niye böyle geliyor? Bir kutudan geliyor gibi sanki. E. Değil mi? Sanki bir küçük bir sihirli bir kutudan geliyor. Artık gibi. kutudan çık Oktay. Hayata at gözüyle bakmayı da bırak. Daha geniş bir çerçeveden bak. Bak Fahir nasıl hayata geniş bakmaya karar verdi ve programa gelmedi. Sen de biraz <gülüyor> öyle ol. <gülüyor> e, testosteron saldırganlar neden olmuyormuş. Olmaz da bir ne alakası var? Hiç alakası yok. Bilekiz kadar... dostluğu... Efendim e, hoşgörüyü ve e, sevgi getir. Yalnız ona dikkat. Bir testosteron var sağdaki, soldaki de testosteron. Doğru. Hangisi onu bilmiyorum. Bir tanesi saldırı hangisi? Ya sağdaki ya sol. Dur testosteron bakayım. veya testosteron. Sol mu daha önemliydi? Sağ mı ya? Şeyde. Şeyin sol. Sadrazamına sadra, göre değişir. Işte sadrazamın sadrazam için sol mu daha bir önemliydi? Testosterondur. Tabii. Testosteron mu? Hı hı. O zaman testosteron doğrusu. Ee, bugüne kadar testosteronun saldırganlığa neden olduğu söyleniyordu. Ne alakası var? Ne alakası var dedi İsviçreli bilim adamları. Ee, hiç alakası yok. Saldırganlığın nedeni bu falan değil. Hatta hatta sosyalliği sağlıyor testosteron demişler. Yani çünkü adam mesela bir yere giriyor. Sosyal bir ortam. Evet. Kapıda diyorlar ki efendim e, rezervasyonunuz var mı? Rezervasyonunuz yok ama testosteronunuz var deyince. Buyurun diyorlar. Al. Ondan sonra arkasından konuşuluyor. Abi bu adam nasıl gelir? Biz bir saattir bekliyoruz. Efendi bayağı testosteronlu diyorlar mesela alıyorlar. Ne oldu? Dışarıdakiler soğukta beklerken o içeride sosyalleşmeye başladı. Biliyorsun. Sosyalleşmeye başladı. Yani testosteronun bir de tabii şey de var ya bu kadar testosteron nerede kullanacak? Paylaşması lazım testosteronun Paylaşacak tabii şey. ki. Bir, yalnız araştırmada şöyle bir gareplik var. Kadınlara verilmiş testosteron. Yani şimdi... Yani e, böyle bardak tipi bir şeyle mi veriliyor artık ne yapılıyor? Alın şunu bir için Amerikan vitamini diye veriliyor herhalde. anladım kadarıyla. Öyle içiliyor. Kadınlardaki davranış değişiklikleri gözlem. E şimdi oradan e, şey bulmak lazım ya, nötr vücudlarını bulmak lazım. E, şimdi adama vereceksin. Adam da zaten kendinden ne kadar vardı, ne kadar yoktu falan filan bunu bilmediğin için sıkıntı olur. E kadında da var canım testosteron. Belli bir seviye, az da olsa bir miktar var yani. Yani, yani teşekkür ederim. Yani böyle bir şey. Kadınlarda en azından şöyle denmesi lazım galiba. Kadınlarda sosyalliği arttırıyor. Saldırganlar neden olmuyor. Çünkü bu haberin ee, bu Nature dergisinde yayınlanmış. Bu bilim dünyasının önemli dergilerinden bir tanesinde yayınlanmış. Onda da bu fotoğraf mı kullanıldı bilmiyorum ama bu haberin hemen tepesinde bir tane fotoğraf var. Adamın biri laptop'a yumruk atıyor. Laptop'a herkes yumruk atar. Sıkıyorsa desktop'a atsın. Bunu Bugünün lafı olarak ben bir yerlere yazmak ve kazmak, Daha kazımak o, istiyorum. CD monitörler çıktıktan sonra rahat rahat herkes girişiyordu. O eski tüplüler falan varken bakalım kimse bilgisayar ters davranabiliyor mu? En fazla böyle masum masaya vuruyordu. Ya. Biliyoruz o artistlerimiz. Ona gücü yetiyor Veya Veyahut için çınlasın. Fahir zamanında mesela bak. seni 2009'da laptop atamam yumruk atılabilir. Fa Fahir'in o yumruk attığı dönemlerde laptop mı vardı? Heh. Ve o yüzden tavlalar, efendim kapılar... Bunlar... İnternette tablo oynayanlar kafalarını da kırabiliyorlar mı? Öyle bir animasyon var mı oyunlarda? İşte şeye bağlı. Laptopsa kırar kırar. Da, kafamda laptop kırdım. <gülüyor> Anim animasyon yok. <gülüyor> animasyon yok. Oyunda, laptop... oy oyunda animasyon bulamayınca laptopu kafamda kırmak zorunda kaldım diye bir açıklama ben <gülüyor> dinlesem. Bugüne kadarki açıklamaları arasında <gülüyor> en mantıklısı var. Hakikaten mantıklılarından biri olacak. Yani. Çok güzel. Nasıl Aa. ya falan demeyiz. Oktay'cım biliyorum sohbete açsın. Ya evet biliyorum. çünkü dans ediyorum. iki saattir dans ediyorum yediden beri. Aralıksız dansın e, getirdiği etkiler var. Ama istersen şu yeni saate başladığımızı tüm e, aleme bir duyuralım. Ondan sonra neşemizi bulmak için çeşit çeşit espriler yapalım. Günaydın günay, ay, ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay ay ay Şekil bu şekil kadınlardan bahsetti şarkısında Gerim Uğur ve Modern sabahların yeni saatine başladık Saat 9.06 İlkalp insanlar Hepinize günaydın bir kez daha Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakıyoruz Ve Fahir'in arkasından aldık <gülüyor> <gülüyor> Rakı ile Balık yine aynı kareye giriyor Danıştay'dan biliyorsun geri döndü O biraz zaten zalimlıktı ...alkollü içki reklamlarında kullanılamıyordu. Yani, e, sek içilir gibi bir şey var. yani Rakın yanına hiçbir şey koyamıyordun. Rakı balığı koyamadığın gibi... eğlenen insanları içkiyle bağdaştırmak... Tabii. ...sosyalleşen insanları... ...efendim keyif alan veya kederli adamları... ...içkiyle bağdaştırmak... Evet. ...tek içki reklamı şey oluyordu. İçki öldürür. Böyle bir şey yapabiliyordun yani. Kavun. Sadece balık değil kavun. Peynir. Peynir. Efendim ne bileyim başka? Ne gider başka? <gülüyor> yani da <de> onların üstüne. Içine... <gülüyor> değişik değişik bunlar şey Bunlar yasak idi. Bak ben yakında mesela fava yapacağım. Ay çok güzel olur. Şahane fava. bir fava Yakında fava yapacağım diye de e, ki ke insan kendisine kariyer planı gibi <gülüyor> yapacağı yemeği çıkarması bir garip Öyle oldu bir ama. planım var. ikinci tarihte ikinci fava. İlke kolay olmuştu. Zor mu fava yapmak ya? Biraz ahmetle Yani tam anneannemin metoduyla yapacağım için. Orada hiçbir makine girmiyor içine. Niye peki şey... Niye Fava yapmaya karar verdim ve 15 gün sonrası çipilay yapıyorsun? Öyle yani kendimce özel sebeplerim var. Fa Fava dağıtacağım eşe dosta Güzel ya. Güzel. Belki bu seneler sonra bir gelenek olarak devam edebilir. Aşure sezonunu kaçırdık mı gene? Kaçırdık galiba ya. Hadi ya. Galiba kaçırdık. Yani hiç apartmanda bırak böyle... <gülüyor> Bir söz, bırak yani aşure getiren, aşure kokusunu da duymadım ben bir de milletin giren çıkanın elinde poşete bakan hiç öyle nardılar kuş üzümüyle gelen de olmadı yani apartmanda yapıldığını zannetmiyorum ya artık niye o kadar, ben hatırlıyorum ya İzmir'de herkes birbirine aşure getirirdi falan filan, tabi yani. Kasi kasi aşureyorduk Aşure de aşure atılırdı ya, ben bizim, acaba apartmandaki komşuluk ilişkilerimiz mi zayıf bizim o yüzden mi acaba diye düşünüyorum. E olabilir, valla bundan önceki bayramda bizim alt komşu geldi, biz pijama ile açınca kapıdan bayramlaşıp uğurladık. Ondan sonra da aşure beklersin tabi kapıda. Yani aşure falan getirmedi yani. Sen şey... ne kadar geleneklere bağlı olursan, Aşureyi Doğru. efendim kavurmayı o kadar güzel yersin. Doğru. Ama bayramda kapıyı kapatıp ortalarda görünmezsen aşureyi de zor yersin. Anca gidersin işte pastanede bir şöyle alabilir bir aşurede bir su diye şey yaparsın. Kurban bayramında mı geldi alt komşusu size? Yok kurban da gelmeye zaten hiçten özür etmedim şekerde <gülüyor> şey olduktan sonra. o zaman da geldi bir şansını dedi bak siz pijamalarla evdesiniz girdi mi içeri? Yok girmedi. E niye Biz almadınız zaten... abi içeriye siz de ne şeysiniz ya kapıya kadar gelmiş. Yani o kadar hazırlıksız yakalandık ki eve ilk defa biri geliyor diye. He. İçeri girmek isteyeceğini bile düşünmedik. Kapıdan geldiğini düşündük şık şık giyinmiş bir takım adamların pijamalı saçı başı dağınıkların karşısında ne işi var diye. Ya peki sizin evde böyle bayramda bir komşuya gidelim falan diye bir fikir olmuyor mu? Hiç. D D bir yo. komşulara gitsek falan diye. Yok. Ya işte o bak ne kadar güzeldi. Siz böyle bir aynı şeyde olduğunuz için aynı fikirde sorun yaşamıyorsunuz. Bizde öyle değil. Bizde mesela ben diyorum ki komşuları gezelim Didem de... Ne alakası var? <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Yalnız ben size şey söyleyecektim, bu yanlış bilgilendirme olmasın da aşure için biraz daha beklemeniz gerekecek. Bekleyeceğiz mi daha? Tabii tabii. Ne, ne, zaman, ne zaman? zaman? Şimdi Kurban Bayramı'ndan 17 gün sonra Muharrem ayı başlayacak. Heh, Muharrem ondan ayındaydı değil on, mi? Ondan sonra da bir 15 gün daha bekleyeceksin. E, tamam o zaman çok kalmamış. Kurban Bayramı zaten işte 2 hafta önce miydi? E, tamam 2 hafta daha bekliyor. Ozo hafta haftada. Aa o zaman geçmemiş canım. Yani Geçmedi canım. Önümüzdeki şuraya daha yakınız. Biz Aşure için dolanmaya ne zaman başlayalım veya Aşure getirecekleri böyle e, önceden biraz aramak için tam tarih bir hesap edelim ya. Ya Kurban Bayramından 32 gün sonraya göre 30, hesap edelim. 32 gün sonra. Kurban Bayramı Kasım. Siz rakamlarla sonra... konuşuyorsunuz. E i̇şte yıl Hüseyin. başına geliyor o zaman. Yeni yıla mı geliyor Hüseyin Bey? Hemen hemen. Öyle demin, oluyor, demin, değil mi? O, o tarihler. Yani tam ben de e, şu anda hesaplayamıyorum. Nokta yok. Tamam o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Siz yapıyor çok musunuz? Sizin evde yapılıyor mu Hüseyin Bey? E yapılıyor. yapılıyor, yapılıyor evet. Çok tamam. da güzel yapılır. Annem çok güzel yapar. Bunu şey da yavrum. neden sorduğumuzu herhalde anladınız Hüseyin Bey. Kesinlikle. Peki, <gülüyor> çok, te <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> ee, üzere. Güle tamam. güle. İyi ya tamam. Yani Hüseyin Bey e de o kadar masraf değil. Bir avuç nuhut, bir avuç e, kuş üzümü fazla alacak. Bir, bir avuç bile değil. Yani bir fiske kış üzümü fazla olacak. Ya işte tamam. Şimdi her şey yerine oturdu demek ki. Yani bayramlarda ziyaret yapmazsan aşureyi kavurmayı yemezsin. Ben içgüdüsel olarak demek ki aşureyi ve kavurmayı yemek istediğim için böyle bayramlarda hadi gidelim bir komşu gezelim bir şey yapalım diyorum. Bir böyle bir kalkıyorum yerimden bir girişimci ruhum ortaya çıkıyor ki. Girişimci ruhumda o kadar. Ondan sonra ama komşuları gördükten sonra benim de hevesim kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim de evim kaçıyor da evde iki kişinin de aynı şekilde düşünmesi güzel. Ben bir çift daha tanıyorum. Böyle. Bir tanesi hadi komşuları gezelim bayramlarda diye bir tane ne alakası var diye oturuyor. Ya komşular da şimdi komşuluk ilişkisine gereken saygıyı gösteren insanlar bir noktadan sonra anlaşmaya gayret ediyorlardır herhalde. Bizim birdeki evet, yani. apartmanda mesela komşularımızla çok iyi ilişkileri var annemlerin. Hı. Haber gidiyorlar geliyorlar böyle birbirlerinin işlerine koşuyorlar falan. Ama düşününce bu insanlar çok iyi anlaşarak bu apartmanda toplanmadılar. Bir şekilde zaman içinde görüşe görüşe uyuşuyorlar demek ki. Ha dönüşüyorlar. Birbirlerini mi dönüşüyorlar? Dönüşüyorlar. Anlaşmaya başlıyorlar falan. Ama en başta komşuluk ilişkisinde bir saygı duymak lazım ki o ilk pürüzleri e, yontmak için üstünden gelmek için şey yapalım. Sen baştan ne yapacağım komşuyu dersen zaten o komşuna hayır gelmez. En iyi arkadaşın hiç tanımadığın ama şu anda en iyi arkadaşın olan bir adam komşun olsa hmm. onunla da şey yapamazsın. Hiç kesişemezsin yani. Doğru. Yani normal başka bir koşulda en iyi arkadaş olursun ama komşu olsan yan yana yıllardır birbirinin yüzüne bakmamış bir hayat sürebilir. Ben hatırlıyorum canım bizim İzmir'deki komşumuz çorba yaptığı zaman getirdi bizi. Ne bayram ne seyran ne bir şey. Çorba yapıldığı zaman gelir mi komşuya? Geliyordu işte. kokuyorsa gelir. Mesela yani, en sevdiğimiz komşulardan biriydi ben çocukken. Bizim de melek hmm. teyze vardı. Tavuk paça çorbası yapardı. Hmm. demek istiyorum hmm. sabah sabah bir ses çıkarmak durumundayım şimdi. Hmm. Bir yalan daha vereyim mi? Ver bakalım yalan. Kahve sarhoş falan ayırtmıyor demiş Amerikalı araştırmacılar. Ya kahve sarhoş falan ayırtmıyor da sarhoş adama içecek başka bir alternatiftir yani. Yoksa abi ben bir bir tane de bir çakayım bu bana ya. Abi çay diye oturmamış mesela kahve diye oturmuş ya. Ha. Kahve sen ben şimdi sana bir sade kahve yaparım diye böyle bir şey otur oturmuş yani. Son Sola limonudur um, zaten S dur. Veya ayran soda. <gülüyor> ayran rakıdır. Hayır hayır. Sırf içkiden konuştuk yalnız bu sabah. Neyse. Ne bir biraz daha şunu. Ne içki? İlk ne bileyim rakı, rakı balık ha, şey rakı balık dedik, diyorsun, dedik. Bir de şimdi sarhoş adamın derdine şey yapıyoruz. İzmir'de şeyde Topçu'da. Hı. Oraya giden alkolikler. Yani daha doğrusu alkolle hesabını daha bitirememiş adamlar. He. Orası da alkolsüz bir mekan olduğunda. Rakı içinde. Ve şey ayran içinde rakı içiyorlardı. He. Ben bir kalayım. ayran içinde Diyerek orada sohbetlerine devam edebiliyorlar Ayran içinde şalgam içinde oluyormuş Onu biliyorsan... şalgam, Yanında şalgamını içen gördüm de şalgam içinde görmedim hiç y Yanında böyle aynen şey gibi karıştırmak ya, O da ayıp yani Şalgamın içine vodka dök Her şeyin içine dökülebilecek içki Rakanın ayrı bir şeyi var yani Bozma yani rakı bozmayalım. Rakı Bazılarını bozmayalım Belki de yapılacak en kötü şey demiş uzmanlar <gülüyor> neyin, neyin uzmanı bilmiyorum Bir fincan kahve içmek alkolden sonra Çünkü kahve insan alkollü olduğunu anlamasını zorlaştırıyor He. E Tamam işte bu ayıltma demek değil mi ya bir anlamda başka, Sarhoşluktan başka bir sarhoşluğa mı çekiyor Yok ya kendimdeyim bakın araba kullanabilirim falan diyen adamlar Acaba kahve etkisiyle mi konuşuyorlar ama... Kahveyi hiç içmesin abi sarhoşun pelte gibiyim diyor. Yani daha doğrusu biraz dinç olmak sarhoş olmadığın anlamına gelmiyor demeye çalışıyor galiba. Ya öyle aslında. diyor galiba insanın alkollü olduğunu anlamasını zorlaştırıyor. Alkollü ama adam yok canım ne alakası var ya alkol bak iyiyim bak gözlerime bak. Yani sızmayacak kadar toparlıyor ama o da aslında şey başka hareketlere cesaret açtı cesaret Doğru. verdiği için tehlikeli. Doğru mantıklı bence. İşkembe çorbası hakkında ne diyorlar? İşkembe çorbası... Ne bilsin Amerikalı araştırmacılar Hakikaten işkembe çorbası ya. ya? Türk kahvesini bildiler değil, sen dua et. Böyle bir araştırma yaptılar diye. O Türk kahvesi değildir, o da hazır kahvedir ben söyleyeyim. O da olabilir. Peki, Türk kahvesinin kaşıkla kuru kahve olarak üstüne limonla alınmasının pekliğe, daha doğrusu mülayimete bir şey var mıymış? Daha doğrusu açık söyleyelim, cır Cırcıra <gülüyor> cır bir çaresi var mı? Vallahi. Amerikalı araştırmacılar onu da bilmiyordur ama ben sana söyleyeyim. Ee, benim normalde içimi bulandıran bir şey. Türk abi. Bir kaşık kahve üstüne limon. Bu, bu fikir aklıma geldiği zaman bir rahatsız oluyorum ben. Benim iki uçta da önerilen... Çözümlere karşı bir şeyim vardı yani kola, Kutu kola Zevkim mesela var. Hayır mesela e, cırcır ye e, Şenlik var durumunda ne diyorlar Kuru kahvenin üstüne limon sık ye Bayılırım evet. hakikaten Ay. Ondan sonra peklik durumunda ne diyorlar yağı iç Zeytinyağı bana koy bir bardak lakır lakır içeyim Üstüne tuz eker et. İki uçta da çok rahat dolaşan uçlarda yaşayan bir insan Ne kadar şanslı uçlarda yaşamana rağmen Hayat sana pek kolay <gülüyor> Tıpkı Robert Williams gibi <gülüyor> Tebrik ederim seni Robert Williams derken? Robert Williams var ya, ya bugün özel günümüz var. Halk arasında Robert Williams diye Williams geçer. geçer. Evet. He, doğru. Buyurun başka neler oluyor neler bitiyor? Ay başka neler olsun ya çok şey bu daha önce de konuşmuştuk. Dan Brown, biliyorsun ülkemize geldi. Geldi evet doğru. Yemek Hayırlı yedi. olsun. Galiba Ertuğrul Özkök'ün şahsi misafiri olarak geldi Dan Brown, anladığım kadarıyla. Gerçi yok altın yayınlarının altın kitaplarının konuğu olarak gelmiş de. Niyeyse Ertuğrul Özgök bir pek sahiplendi. Meraklısı demek. Ki. Meraklısı herhalde. Ee, gelmiş. Dur ne zaman gelmiş? Abi kitap yazmışsın 500 sayfa kim okuyacak Allah aşkına sonunda ne oluyor bir anlatsana demiş. Dün geldi Dan Brown. O Hiç oran pamuk okumadım dedi. Uçaktan iner inmez böyle, <gülüyor> böyle dediği anlaşılıyor bugün gazetelere bakınca. Vatikan'da karar liste demiş Dan Brown. E, öyledir tabi. ikisi Amerikalı biri Türk 3 koruma eşlik ediyormuş bütün gününe. Ee, kurmalarla geziyor yani sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olmuş Türkiye'ye gelmiş geçmiş en sempatik ünlü Dustin Hoffman'dır. Ötesine geçebilene bakacağız. Dustin Hoffman'la Sting beraber gelmedi mi beraber zaten? Beraber geldiler. Sting suratsızlığı Dustin sempati sempatiyi Sting, temsil etti. O çamur banyosunda Sting'in tadı kaçtı da da Öyle, onda. Araya ne, da kaçmış galiba. Ne yapacağız ya ne alakası var yüzümüze gözümüze? Abi çamur gideceğiz mısın? böyle millete sıralayacağız. Çok komik olacak demiş Hoffman. Hoffman orada neşeliydi. Tabii canım hasta olduk Dustin Hoffman Hatta Dustin Hoffman keşke başbakanımız olsa diyenler çıktı. Sonra saçma olduğunu fark edince şey için onu kullandılar. Bill Clinton gibi keşke başbakanımız olsaydı. Aslında sorabiliriz ya çok önemli bir ülkeye gelmiş olan yabancılar arasında sempatik bulunmak gerçekten bence bir ödül olabilir bu. Yani her senin sonunda verilecek bir ödül. Mesela 2009'un sonuna doğru yavaş yavaş gelirken hazır soralım. Futbolculardan da herhalde Schumacher var. Schumacher. Bugüne evet, kadar şey, ilk yapıldığı için bu yarışma sevgili dinleyiciler bir yılla sınırlamıyoruz. Bütün <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz. Evet. Şumayir'i çok sevdik. Evet. Ee, şeyi çok sevdik. Simoviç'i çok sevdik. Hacı eğer teknik direktör olmasaydı Hacı'yı sevecektik. Hacı ama yani şimdi yani Hacı daha futboluyla daha sevdi... seviliyordu. Öyle bir sempatisi var mıydı Hacı'nın? Yani Galatasaray taraftarı çok seviyordu falan da. Hani Şumayir'i Fenerbahçeli olsun olmasın herkes sever. Televiz Simoviç de öyle. Reklamda oynadığı için mi? Belki onda. Bir de Pascal Numa mesela. Paskal Nurma da doğru. Ben hiç futbolun bilmem de Paskal'si diskoya gir diye şey, e, tezahürata ev sahipliği yapan Pas bir bünye. Paskal Nurma geçen gün bir magazin muhabirine bir şey yaptı. Üstüne yürümüş. Akıllara akıllara zarar yani. Üstüne, ya. üstüne falan yürümedi ya böyle 4-5 tane. Şimdi ne sorumuzu soralım da Paskal Nurma ile karıştırmayalım hikayeyi. Tamam sorunuz. Dinleyicilerimize soralım. Bugüne kadar ülkemize gelmiş en sempatik ünlü. Kimdir? Kimdir? Size göre. Kimdir, kim olabilir? kim olabilir? Pascal Nurma'yı böyle sıkıştırıyorlar tam şey çıkışında. 4-5 tane magazinci. İşte, e, ne diyor ya? Bir şey soruyor. Beşiktaş'la mı ilgili bir şey? Bir rahatsız edici bir şey soruyor yani. Eee? Ondan sonra Paskal Nurma cevap vermiyor. Sonra bir tanesini gözüne kestiriyor. Sen niye kameranın arkasındasın? Gel bakayım sen buraya falan diyor. Tamam mı? Ama sert. İnsan Kork korkar. Korktu da be. Herkes korktu. Sert demese de korkar. Gel sen bakayım. Sen gel buraya. Niye, niye sen o kameranın arkasındasın? Gel bir korkma. Gel bir, ya. gel bir şey yapmayacağım. Gel. Böyle Ondan sonra çocuk geliyor, bir korku, ha diyor, öpüyor, hadi görüşürüz deyip ayrılıyor. Ne soruyu tekrar soruyorlar magazinciler, ne şeyi, o çocuğun üstüne yükleniyorlar. Adam kaçırmıştır zaten, kamera böyle bir alta çekseydi. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonuzun sesini kısa mısınız lütfen. Tabii ki hemen. Kimle görüşüyoruz? Engin Peker ben. Engin Bey, ha şimdi. Neredesiniz Engin Bey şu anda? Şu anda Kocaeli'ye doğru ilerliyorum, otobandayım. Aa yol uzun. Evet, biraz yol var. İyi uzunlar. ne niye gidiyorsunuz Kocaeli'ye? Valla iş için çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Bilgisayar teknisyeniyim. Bilgisayar teknisyenim. Evet program kurulumu gibi bir iş var. Onun için seyahat var şimdi. Aa, bir Windows kuruyorsunuz. Dünyanın parasını alıp dönüyorsunuz. Koca elinde yediğiniz yemekte oh, yanınıza kar. Yak zaten. Yaklaşık öyle bir Siz şey Siz ne ya? kadar kalıyorsunuz peki? Mesela programı kurdunuz. Ondan sonra programı... Dur bir çalıştıralım. Engin Bey ondan sonra gidin. Bir yemek yiyin falan filan gibi bir durum oluyor mu? Yoksa hemen dönüyor musunuz? Her zaman. Her zaman. Bir de saçma sapan sorulara maruz kalacak Engin Bey. Şu anda kendini onlara hazırlıyor. Engin Bey bu düğmeye basınca bozuluyor mu? Evet. Peki basabilir miyiz falan gibi durumlar olacak mı şimdi? Ee, tabii ki ondan sonra bozulduğunda yine para kazanacağız. Aa ne güzel. ozansız siz o düğmeleri gösterin ve programın içine yerleştirin bol bol yere. Engin Bey hemen cevabı alalım reklama gireceğiz. Bence Adriana Lima'dır. Adriana Lima. Aa bu şey manken kız var mısın yok busuna çıkan. Evet. Ee, o, o o. Sempatik miydi o ya? Yani, <gülüyor> Çok, işte. yani şey diye hatırlıyorum ben. O yarışmada herkes Adriana! Adriana! diye bağırıyor ama TÜF de öyle bağırıyordu. Yani, <gülüyor> Sempatidendir. Siz de sempatik bulduğunuz için mi yoksa başka bir şey bulup sempati mi çıkıyor o başka bir şey? Yok yok sempatik buldum gerçekten. Sempatik buldum. Siz görseniz bir tenhada nasıl bağırırsınız Adriana'ya Adriana Adriana diyemiyor yoksa kendiniz bir tezahürat uydurur muydunuz? Hmm, düşünmem gerek. Gördüğüm zaman karar veririm. Peki efendim çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Bir anla değişir basit. Radyo Tülesi'niz voler sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler saat 9.32 Robbie Williams özel gününde Robbie Williams şarkısı 7 şarkısı Buddy's'i duyar duymaz duruma uyanan dinleyicimizi açıklıyorum şimdi. Bir saniye. Yine düşmüştü kendisi ama dimdik ayakta şimdi Tolga yuva tebrik ediyoruz. E kısa zamanda albümünü bizden alabilir. Oktay haberler arasında var mı bilmiyorum ama YouTube konusu tamamen kapandı artık herhalde şey açıklaması var. YouTube'un Türkiye'de temsilcilik açması lazım falan e diye. E tamam o zaten eski açıklama canım. Ama gene geçtiğimiz günlerde e, dün herhalde tekrarlanmış. Ya o konuda bir değişiklik olmadan böyle bir e, daha net bir değişiklik olmadan tam tam tersine yönelik bir açıklama duyamayız. Yani, yani o zaten bir, olan şey aslında. Bu müştisliğe kapılmaya gerek yok. Önümüzde iş, daha zaman var. Bir iş hanı olsa çünkü biliyorsun bütün meşhur internet sitelerinin Türkiye'de temsilciliği var. Evet. Mesela neydi? Eee şeydi ya do şen dostlar facebookçuluk diye bir şey var mesela ha, doğru, ondan evet. sonra e google var şen kuşlar twittercılık ondan sonra e şen kuşlar şimdi öz şen kuşlar diye bir şey çıktı <gülüyor> esas, biz, esas biziz diyerek öyle bir şey oldu ona ondan sonra mı? Mustafa google ve mahtumları diye googlecılık hizmeti var evet. Süleyman Yahu vardı zaten eskilerden ee, İbrahim Netscape, o o ayrıldı. Hadi ya. O ayrıldı, aramızdan ayrıldı yani İbrahim Netscape. Ee, o şimdi tamamen şey verdi kendini ya. Düccacıya verdi. <gülüyor> Altan Vista vardı bir de. Eski <gülüyor> arama motorumuz o da kapattı dükkanı galiba. Ne yaptı Altan Vista bilmiyoruz o. Ya ben seninlece Altan Vista'ya ortaktım. Yani <gülüyor> Türk girişimciler hakikaten bir dükkan açın YouTubeçuluk diye orada. E Türkiye'de böyle bir şey var. Yani YouTube'un Türkiye temsilciliğini almak istiyorum. Millet video işte böyle e, şeyler alıyor ya. Yemek zincirlerini, fast food zincirlerini evet. üye oluyor. Sen de al işte Oktay Demirci YouTube'çuluk. YouTube'çuluk işte. ve emlak. Çünkü Dük en baştan ben YouTube'dan para kazanıyorum. Dükkan kiralamak şart mı? Şart ya, mı? Tabii. Hayır. Dükkan istiyor. Çünkü zaten bir tek dükkan istiyor galiba. Dükkan istiyor. Bir, bir muhatabımız olsun. Git bir çayını içebileceğimiz bir yer olsun diyorlar. Doğru. E, ama internetin de öyle bir sorunu var. Yani kimse şeyde işe Doğru. Muhatap yok. Yani bir memur olarak gittiğin zaman muhatap senin muhatabın nerede bulacaksın yani? Mail mi atacaksın muhatabına? Yani Amazon.com'dan bir şey alıyorsun mesela. Yani bir çayını içemiyorsun. Dünya kadar para verdik mikrofona. Hiç. ben onun şimdi burada Türkiye'de veya herhangi bir yerden alsaydım hem daha çok para verirdim hem de gittiğimde orada bir çayımı kahvemi içerdim. Bir ağırlanırdım yani. Ya çay kahveyi bırak pazarlık da edemiyorsun. Heh, yani. O da doğru. Öyle bir gerçek de var. O yüzden e, ofis her anlamda iyi yani mesela ben YouTube'un bir ofisi olsa Türkiye'de, ben YouTube'a girmem direkt ofisine giderim. Orada bana orada izledim. Güzel her... bir şey varsa bana <gülüyor> Seyretti <ederim. gülüyor> <gülüyor> her, şey, her şey orada. Ve Ankara'da açılmasını istiyorum ben ofis. Ben Ankara'ydı hatta o altta şeyler var ya. Orada ayak altı çünkü orada gidersin seyredersin bir şeyini. Seyred, ondan sonra Aa, çok gidelim. güzelmiş. Ben bunu evde de gireceğim bunu verirsin neyse parası ya da ne alıyorlarsa bilmiyorum artık. Yani bakacağız biz buradan çağrımızı yinelemiş olduk. Bir kez daha yapalım evet. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Çünkü yerimiz var. Çok, ya, dük çok boş, boş dükkan, dükkan var. Yok Her ya? taraf kiralık dükkan doluyor. Boş dükkan yok Allah YouTube'da aşkına. Youtube'da yani lütfen artık ya mısın yani. bu işi. Hatırlar mısın Prens Charles ve eşi Kamilya iki yıl önce Türkiye'ye gelmişti? Nasıl unutabiliriz ya? ya nasıl geldi? Anneden ki? sonra gelmişlerdi. Son... Konya'ya gittiler değil mi? Yanlış Ko... hatırlamıyorum. Evet evet doğru hatırlıyorsun. Ama bir, birkaç yeri gezdiler yani. Kayseri'ye mi gittiler ondan sonra da? Öyle bir şey olmuştu. Onlar o... çok sağlam yerden tüyo almışlar ya. Valla sağlam yerden yani, tüyo almışlar. Yani nerin mutfağı iyisi. Hiç öyle şeylerle uğraşmadılar yani. Yani İstanbul'a gidelim falan filan öyle. Ankara'ya gelelim. işte başkent ziyaret. Nerede mutfak varsa. Bir dahaki sefer. Hatay'a geleceklermiş. Hamsi sezonunu bekliyorlarmış Karadeniz turu için. Evet, Karadeniz turunu yapacak. Sinop. Sinop'a gidelim ya. Sinop çok güzel falan diye kendi aralarında konuşuyorlarmış da. Yani anladığım kadarıyla o 2 sene önceki seyretlerinde e, o sırada şeyden olmayı alamamışlar. Ana kraliçeden. Aa. E, ve borç para alarak gelmişler Türkiye'ye. O ortaya çıkmış. 2 sene sonra e, yaklaşık 3 bin sterlin. Ödemişler mi var 7500 7 bin Üstelik kimden borç almışlar? Philip Bey'den mi? Korumalarından. Oh. Yemin e ederim. Koruma prens'ten zengin mi ya? Belki yani üstünde bu sırada yoktur ya. Zengin de ekonomik bağımsızlığı var bu korumanın. Prens demek. Prens olarak ekonomik bağımsızlığından... <gülüyor> Bir prensin en önemli özelliği ekonomik bağımsızlığı e, olmalı. Tabii canım prens olabilirsin ama ekonomik bağımsızlığın var mı? sende mi yani? senin Zamanda Twitter'da yazdığın gibi bir erkeğin ekonomik bağımsızlığı e, olması lazım e, Olması içinde. lazım tabii ya yani. işte olmadığı için ondan sonra iki sene olsa da geçse de aradan e, bak olay tekrar yani gün yüzüne çıktı uçak masraflarını karşılamak için ondan sonra orada yediği yemekleri karşılamak için 7500 lira yaklaşık olarak borç aldı. O borcu geri vermiş ve ee, ancak böyle haber oluyor işte. Bana. Yani bir Rene de borç vereceksen prens olsun ya. O da yani güvenilir. Sonuçta nereye gideceğini biliyorsun. Olmadı kraliçeye gidersin. Böyle böyle sizin olan benden borç aldı. Abi Scott'ın tiyerde çalışan bir adam. Sen Scotland Yardın bir çalışanı olarak kraliçeye çıkabilir misin? Sen bir Scotland Yard görevlisi <gülüyor> olarak ne isim, ne isim var sarayda diye tamam. böyle bağırırlar sana. Şimdi bana. böyle deyince demek istediğini anladım. Değil mi? Yani bunun sözcüsü var işte başkanı var bilmem nesi var ondan sonra gizli servis var. Yani bunları aşman lazım ondan ama yani şey yapmamış prensi zor durumda bırakmamış nasıl borç aldıysa gitmiş geri vermiş. Ben prense borç verseydim istemezdim. Ve yıllarca da ya prensede biz prens e de biz bakıyoruz diye şey yapardık. Yani. Karşılığında yerde hava sen. Ama böyle belge makbuz falan bir şey isterdim muhakkak. Onu göstermiyor. Görmez ya, işte. ya iyi de öyle bir belge yok ki. Ya bir de bu prens e... Öyle belge yok. Sen verir miydin ya hakikaten? Gel. Prense borç. Mu? Hı -hı. Yani 7500 veremezdim de Gene verdim. <gülüyor> ya bıraksam meblayı boş ver. Maddi durumun yerinde, sen öyle düşün. Yani O zaman e, verdim canım 3000 3000 sterlin ama sonuçta bir şeysin. Çok öyle... çalışanısın yani. Öyle de çok böyle dünyanın en zengin 10 liste, adamının listesinde değilsin yani. Ben öyle bir şey olsaydım yani benim de Scott anlatırlardı. Adam maaşını çektiği gün gidiyor sokaktaki adama veriyor diye. Çünkü öyle şey vardır yani eminim. Londra'da da dolaşırken iki kişi Pardon, bir seneye bakar mısınız? Biz Liverpool'dan geldik, soğuk demir işçisiyiz Ben burada inşaat var diye dönemiyoruz. Sizin bize bir otobüs bileti lazım. Onlara, onlara, onlara, pound daha atırdım. Ben galiba vermezdim ya, Prens'e mi? Prens gelip bana şey dese, Oktay ee, e, Ya anneden para alamadım da <gülüyor> Annemden para Abi gidelim beraber konuşalım ya <gülüyor> <gülüyor> Niye vermiyor bence çok makul bir kadın Verebilir falan diye Buna şey yapardım hem param bende kalırdı Hem anneyle oğlan arasını böyle güzel bir ilişkiye de var. gerçi Kamilia bozuyormuş galiba. Şey de diyebilirsin. Sen bir prens olarak ne isim, ne isim var biz... borçla harçla. Borçlu koruma polislerinin VIP'lere para e, ara sıra borç para verdiğini doğrulamış Kartlikert sözcüsü. Ya Sade, o sadece bende yoktur yani. diye ya prens zannetmeyin böyle poundları koyup desteliyip veya kuşağına çünkü kal, çalınır Kamilya onu sen kuşağına koy falan diyerek gelsin. Şimdi üzerinde yoktur demek tam borç isteyecek adamın söyleyeceği bir şey. Bunu senin söylemen sana yakışmıyor. <gülüyor> şey gibi. Üzerinde yoktur ya. VIP adam çünkü. Very important. Yani üzerinde olmadığı için veriyor. O borcu isteyen adamın söyleyeceği şey. bıraksa Üzerinde yoksa önceden versin. Yine taşımasın. Doğru önceden de. versin parayı. Ben mı? üstünü taşımayı sevmiyorum. Al sana 100 bin pound. İhtiyacım oldukça çıkar ver diyecek. Onu bir daha göremez 100.000 bin pound verirse o adamı da. Scott Dantyar'tan yani, erken emekli. 50-60 pound mesela. Ne kadar ihtiyacın olacaksa. Öyle bir şey. O yüzden e, demek ki bu borç para e, şimdi Monarşinin bak. geldiği şeye bak ya. Ben zaten baştan <gülüyor> söylemiştim. Bu demokrasi hayra alamet değil demiştim. Bu işte bak. Ne oldu işte. Demokrasi sonrasında prensler korumalardan borç alacak. Yozlaştı. Arayını. Her şey yozlaştı. Başta monarşi olmak üzere. Ondan sonra veriyorum. Veriniz, Mickey Rook Mickey Rook, rahatsız edici sanatçımızdır. <gülüyor> rahatsız edici sanatçımızdır. Şahane geri dönüş yapan adamdır. Şahane... Oscar törenlerine beyaz takımda giden gerçek rakun olur. Mickey Rook Rusça dersleri aldığı öğretmeniyle evleniyormuş. Elena Kuletskaya, 24 yaşında kendisi. Ee, niye? Niye şey Rusça ders alıyor ya? Çocuğunu Rus, Rus mı yazdırmış. <gülüyor> Hayır, şeyde aa Iron Man 2 de oynayacakmış kötü adam olarak. Bu arada Iron yani. Man gerçekten çok eğlenceli filmdi. Ya ben de çok eğlenmiştim o filmi. Sonra kim dedi? Geçen biri şey dedi ya Iron Man kadar sıkıcı film var mı diye. Neyi seviyormuş? O Ours filmini mi seviyormuş? Kim dedi ya? Bak bir hatırlasam. Sen mi dedin? Sen de demedin ama. Ben der miyim ya. Ben bu kadar da çelişmiyorum kendimi. <gülüyor> var ufak ufak çeliştiğim noktalar de ama. <gülüyor> Iron Man'in ikinci filmi için Rusça aksan öğretiyormuş. Ama sonra baş ver ya gel öyle, Gel başver. Sonra öğrendim. hasosunu öğretirim demiş. Arkaya gelelim, gel diyerek evlenmeye karar vermişler. 2010 Nisan ayında evleniyorlar. İyi bakalım hadi hayırlı uğurlu olsun. Bundan önceki evlendiği kadınların listesinde vermiş gazete. Çok evlenmiş mi Bekir Oku. Ne bileyim 92'de biriyle evlenmiş o 98'de boşanmış ondan sonra ondan biriyle evlenmiş falan filan öyle bir şey işte şimdi toparlama şeyine girdi niyeyse mikro ee, bir şey oldu tekrar ya Iron Man'de de oynayacağına göre Iron Man'de kötü adam kimdi ilkinde Iron Man'de şeydi ya ne derler Jeff, Jeff Daniels Jeff Daniels diye adam var mı? Jack Daniels var o da Jack... adam değil Aa, Kimdi? Lebowski işte ya Ha tamam Jeff Bridges Jeff Bridges Jeff Daniels kim? Ondan sonra erkekler uzun bacak sevmiyormuş. Yapılan araçlarına Kendi da. bacaklarında mı, rakibin bacağında mı? <gülüyor> rakibin, yani karşı cinsin bacağını öyle diyeyim. Ee, bir erkek ve kadına çeşitli fotoğraflar göstererek fikirleri sorulmuş. Erkeklerin büyük çoğunluğu vücut bacak orantısına sahip, orta uzunlukta bacaklı kadınları daha çekici bulmuş. O orta olsun, bizim olsun mu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsun diyor. Ya bacak var, bacak var, her bacak aynı mı? yani bacağın sadece tek özelliği uzun olması mıdır bacağın başı var sonu var uzun uzun bacak ne <gülüyor> kadar olur. güzel ben bunu da bir yere kazımak istiyorum bacak var bacak var ya bacağın başı var bacağın sonu var yani yani çok güzel bacak sonu. olur aşağıya bir inersin yamuk yamuk ayak istemezsin <gülüyor> gudük bir bacak olur ama ucunda şahane ayak olur <gülüyor> <gülüyor> Kadın deneklerin çoğu erkeklerin uzun bacaklı kadınların fotoğraflarını çekici bulacağını söyleyerek e, yanılmış. Yanılmış. Kadınlar yani. da yanlış biliyor. Yani uzun bacaklılar şey değil. E, e, yıllar yılı o topukluları boşuna giydik dememişler mi? Bacaklarınız uzun görünsün falan diye uğraştık uğraştık. O biraz şey canım boy, boyu da uzun görünsün. Sadece bacak değil. de geçim. Onu öyle onu öyle yorumla. Bana bir hazırlıktaki arkadaşım şey demişti ya. Hala... Kulaklarımda çınlar o ee, bir kız arkadaşım. Hep hep şey zannediyoruz değil mi bu erkekler? En en büyüğü efendim, en uzunu, en güzel zannediyor Hiç alakası yok kalbiki demişti. Ne neyle alakası varmış? yani öyle bir boyla falan hiç alakası yokmuş. Biz sizi öyle değerlendiriyor muyuz falan diye böyle bir e, üstüme gelmiştim. Ne ben bir şey demiyorum ki ya. tamam bence de öyle falan filan diye konuyu kapatmıştım. Bak seneler sonra Kısaltı seneler çıkma. sonra yapılan araştırmalar onu veriyor bak Şeyi özür dilerim o zaman. Alakası yok. Özür dilerim. İsmiyle özür dilerim. Özür dilerim Gözde. Günaydın. Günay ay aydın günay ay ay ay Steve Wonder'ın Steve Wonder olduğu zamanlardan. ez radyonuzdaydı. Son dakikaları programımızın ama hayatımızı değiştirecek haberler de bu dakikaları saktı Buyursunlar Oktay Bey. Valla ders niteliğinde bir haber e, elimize yeni ulaştı. E, daha doğrusu stüdyo yönetmenim bana. Amerika'nın Flöze kentinde <gülüyor> bir kadın sevgilisini çip bir zonayla dövmüş. Etle dövmüş. Etle dövmüş. E, bir tartışma yaşıyorlar. E ee, bu kadın... tamam, yemek hazırlanırken evet. aslında bak bir evde tartışma hazır yapılacaksa Hı. mutfak en doğru yer olmayabilir. Bunu bize aslında çok yanlış bir mesaj verdi. Çocuklar duymasın yıllarca her türlü tartışmanın mutfak mutfak diye gittiler. Umut yani kesici aletlerin, elektrikli aletlerin Olmaz doğru. yer yani bir bıçak çekmecesi var. Ne bileyim o alır mikseri alır unu çırp diye şey yapar. Gözüne kürdan saplar. Ve işte hiç aklımıza gelmeyen pirzolayla döver. Gerçi pirzola. orada şimdi hayvanlar da değişik. Yani evet. normal ufak şimdi kuzu pirzolayla dövsen adamın olacak? Gıdıklama gibi gelir de bu bayağı büyük bir pirzolaydı. Kim mı dövmüş? Büyük bir pirzolayla dövmüş abi. Yani bir çiğ çiil İrzola'yla dövmüş. Bir de mesela hani pişmiş böyle yemeğe hazır bir şey olsa yine daha az acıtır da çiğ pirzola'yla dövmesi gerçekten e, akıllara zarar aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanmış zaten kadın. Yalnız çiğ pirzola'yla dövmek yani e, nasıl hem zehir hem panzehir gibi. Şimdi döv, dövdün adamı. Ne koyacaksın oraya? Gene et koymayacak mısın? Dövdükten sonra mı? He, yani vurduğun anda demek ki aslında o acıyı ya, alıyor olması şey lazım. Şey yapabilirsin Ege'ciğim. Yani tabii acıyı alıyor diye düşünüyorsun. Sen iyi niyetle düşünüyorsun ama yani böyle hafifçe konmuyor et. Et et böyle vuruluyor şak şak şak şak şak şak. Öyle düşünsen. Hmm. Yani böyle ekmek çiğneyip konabilir. O zaman içinde. yani bir eline pirzola bir eline ekmek aldığında adamı hem dövüp hem sevebilirsin. Aynen öyle. Yani ya da şeyle mesela buzluktan çıkardığın ekmekle bir adamı vurduğunu düşün. Acıyı alır mı o? Almaz. Almaz. Bilekiz acının kaynağı Bu da öyle. Ama e, dünya üzerinde ilk defa böyle bir şiddet e, yöntemi kullanılmış. Adam Çiğ et yıldık demiş ama nasıl yıldık onu bize sorun demiş. Evet. Zaten 4 yaşta büyük galiba kadın. Kadın. Evet, kadının yaşı ama, daha büyük. Oktay özür dilerim ama 4 yaş büyük olmak dövme hakkını getirmez. <gülüyor> Tabii ki getirmez. Doğru. <gülüyor> yani bunu da bu mesajı da verelim. Ama resmen kadınlara da ayrımcılık yapıyor. Bu haberi de ben bu yüzden birazcık taşımak istedim. Nasıl ayrımcılık? Ee, Bilmiyorum her şeyi şey diye böyle... Doğru. Genel şeyler söylüyoruz. bir var orada. Söylüyoruz diye yani. Dört yaş büyük olması falan. O yüzden e kendisi tutuklanmış. Öncelikle geçmiş olsun diyorum ben. Ya yok mu orada şimdi mesela... E eti dövdüğün alet vardır ya mutfakta bir tane. Çekiç, tokmak. ha tamam şöyle düz Onunla girseydi ette de yazık yani. Çünkü sonra yiyemezsin de onu. Yani iyi de o... Daha olur bir, yani. Daha bir sert olmaz mıydı? Ya? Şimdi sen de yani e daha sert olsun da yemeğe şey olmasın. Sonra o pirzola piştiğinde tatlıya bağlanırdı. Şimdi tatlıya bağlayacak şeyin bunlar olmuş kalmış. zaten canım. Yarım kilo pirzola bundan olmuş. Al sana. Al sana. Al sana. Ya hanım bunu pişirip verme demiş adam. <gülüyor> taraftan da et mi bizi yedi biz mi et yedik diye. Yarım kiloluk e, çiğ pirzola başına vurmuş adamın. Yani böyle tatsız bir haberle bitirmek istemezdim bu Yarım kilo çiğ pirzola nasıl oluyor ya? O, ne? Danadan böyle bir t -bon falan gibi bir şey olması lazım. Öyle bir şey herhalde ya da böyle kemikli falan bir şey olabilir böyle. Öyle tek pirzola olmaz ki. Bütün tut. kaburgalarla mı vurdu T-bon -bon büyük ihtimalle. t -bon olabilir ha. O da o. hatta Buzluktan çıkardığı gibi donuk haliyle vurduysa Yarım kilo öyle çeker zaten Yarardı adamı Yani yazık Oo, Bir de baş, adamın kafasına Bari başına vurma Bari kaba etine vur Avcıyken ava dönüştü Bir anda <gülüyor> Yani öyle de bakılabilir Hayvana da bir şey olmuştur yani eğer bizi duyduysa yani bu olayı duyduysa... Ki bence yerden, duyuyordur bence. Hissediyordur yani hayvanlarda çünkü o his var ben biliyorum. Ben ona inanıyorum Oktay. Ölü de olsa hayvanlarda bence hayvanlar his hissediyor. var. hissediyor. Evet. Ee, şey demiştim. Hissi daha kuvvetlidir yani çok özür dilerim mesela depremlerden önce falan Köpekler hisseder yok. hayvanlar. Aa, kuzular özellikle. Tabii. Haa ver. Evet. Sen ne Bana... diyorsun? <gülüyor> nasıl şey olmuştur yani biraz rahatlamıştır. Yıllar ama en azından bir buruşarak e, çekiliyorum bu dünyadan diyordur. Buruşaga. evet. Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz tatsız bitirdik bu çirkin haberle. Şiddetin her türlüsü tatsız. Şiddet haberlerini verdikçe elbette hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemiz zor oluyor. Sarsıntılar eşliğinde ama bir şekilde o gücü bulacağız. içimizdeki hiç susmayan, vırdırvır vır konuşan çocuktan güç alacağız belki. Bir sucuk haberiyle bitireyim o zaman. Sucuk haberiyle sen? bitirelim. Guinness Rekorlar kitabına girdiği sucuğumuz. Türk sucuğu. Hayırlı sucuğum. uğurlu olsun. Aynen. Evet. Yeni bir sucuk var. Şimdi ben buradan reklam yapmayayım. Çünkü satılıyor Ankara'da da. En son e, İzmir'e giderken işte ha. ne derler? Afyon'da buldum. Hadi abi ya. işte hani bir tanınmış sucuk vardır ya. Tamam. Abi onu bırak şimdi. Herkes bunu yiyor dedi. Gerçekten Aha. çok merak ettim yalnız. Bir adam ismini vermiş sucuğa. İsmini ve soyadını vermiş. Oktay Demircik gibi falan. Aha. O şeyden köşeden dön sol tarafta. Evet ve de sucuğun bir şeyi var üstünde ambalajı var. disco gibi. Ya evet. Biz yaldızlı de... yaldızlı parlıyor. Şahane de sucuk çıktı. Biz, biz de gelirken ondan aldık. Hakikaten güzel. Şimdi bu ama o sucuk değil. Kayseri'de 4 Ekim'de düzenlenen pastırma sucuk mantı festivali. Ne ya kadar Kayseri ya. Kayseri pastırmasıyla sucuğuyla tanınıyor da niye dünyanın dört, hep afyon sucuğunu yiyoruz? Biz Kayseri sucuğu var mı piyasada? Yani Kayseri sucuğu diye satılan sucuk. Abi şimdi afyon sucuğu afyonda tüketilmiyor ya. Hı, Bu Kayseri sucuğu kaç tüketiliyor. O yüzden dışarıya vermiyorlar. Dışarıya verecek kadar üretim galiba gerçekleşemiyor. Yani pastırmaya yet... veriyoruz ya yetmiyor mu demişler. Yetiş mi? Ha pastırmada öyle bir şey var. Sucuğumuzu da kendimize kadar diyoruz demişler. 1740 kilo ağırlığında tek parça üretilen sucuk dünyanın en büyük sucuğu olarak yine Rekorlar Kitabına girmiş. 550 metreymiş uzunluğu. 550 metrelik sucuk mu yap? Ha, o zaman kalın yapmamışlar. Ben ne bileyim böyle sucuk kalınlığında işte ya sucuk. Sucuk kalınlığında evet. sadece uzatmışlar mı? Tabii canım. Ben onun yerine şöyle hakikaten şey olsaydı. Hatta böyle Kayseri'nin girişine şöyle bir ee, ne denir ola? Tak mı denir? Ne o? Ha evet. Böyle onun altından girseydi. Kayseri'mize hoş geldiniz. Daha girişte böyle diye sucuğu koklayarak geçerdin altından. Zaten Kayseri komşu illerden duyulan bir kokusu olması lazım. Burada bir fotoğraf var. 550 metreyi yaymışlar, sermişler mangalın üstüne. Herkes başına geçmiş mangalın üstündeyken yiyor. Ekmeğin arasına koyuyorlar. Hem böyle bir güzel sohbet ortamı. Kokteyl şahane, tipi. Şahane şahane şahane. Bir rekorumuz daha oldu yani. Ee, yine bak et... Et dediğin şey hem iyi de kullanılabiliyor hem kötü yani kötü de kullanılıyor. İnsanın elinde ne kadar değişiyor et dediğin şey? Yani e, gerek şifa gerek cefa yani. size aynı ettek kullanma kullanma yolu. Tıpkı bizim önümüzdeki bu koskoca gün gibi bunu şifa niyetine de cefa niyetine, niyetine de, de kullanabilirsin sevgili dinleyiciler hesabını size bırakıyoruz yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlar radyonuzda olacak Hesaplarına göre haftanın son iş gününün sabahında buluşuyor Doğru. hemen takvime gidelim Muharrem ayı ne zaman bitiyor aşure için ne zaman etrafta dolanmaya başlayacağız onu da bir netleştirelim ve programımızın sonuna gelene bir değişir vaziyet